12 yaşında bedensel engelli bir oğlu varmış izleyicimizin. Abdest alması çok zor oluyor onun için diyor. E, bu durumda temimle abdest alınması doğru olur mu? Kısa bir şekilde cevaplayabilir miyiz? E, tabii ki bu durumda eğer e, bir kimse kendisine yardımcı olabiliyorsa yardımcı olmasında bir fayda var. E, sevaptır. Ama bir kimse yani bu kardeşimiz her zaman için e, annesi de olsa veya başkaları da olsa... Onlardan yardım istemek mecburiyetinde değildir. Dolayısıyla kendisi toprak cinsinden herhangi bir şeyle teyemmüm alabilir. Evet hocam. Yani Allah kendisini zorlamasına gerek yok. Gerek yok. Her zaman için başkasından yardım istemesine gerek yok. Ama başka birisi kendisine yardımcı olursa daha iyi olur. Hem sevap istemiş olur bir engelliye yardım etmekle hem de büyük bir sevap elde etmiş olur. Ama bu engelli olan kimsenin her zaman için bana yardım et diye başkasından yardım istemesine gerek yok. Çünkü belli bir süre sonra yardım istemeyeyim diye ibadetini de terk edebilir. Evet. Böyle bir duruma düşmemesi için kendisi teyemmümle abdest alabilir.